Bugünkü kersin e, biraz teperratlı olacak. E, not tutanlar e, şeyleri yani, hani, nerede yapacağını yani, işte, solsunlar eğer tekrarlayamazsak. İsmi Gayret evet. Bargayim. Ayet 47'den başlıyoruz. Dininizi oradan hatırlamak için. Geceyi sizin için örtünecek bir libas libas elbise demek yani gece tabiatın sardığı zaman şöyle sanki bizim elbise giymiş ve kar kar ortası sardı gibi örtüyoruz ya ki gecede dünyayı örttüyüz zaman onun tek libas libas örtünecek şey elbise geceyi sizi için örtünecek bir libas <gülüyor> uykuyu bir dinlenme gündüzleri bir hayat ve faaliyet yapan odur demek ki hayata gündüzleri çalışacağız geceleri istirahat edeceğiz hayatın yoksa eğer gece saat 1 iki lere kadar oturup da sabahın 10, 10, 10'da 11'de kalkmak işti gece Allah tabiatı da bütün hayvan gece uyur. İnsan canlar gece uyurlar, gündüz şahı faaliyet beslerler. Burada bir küçük e, bir izah var. Diyor ki, gecenin karanlığı örtücü ve gizleyici. Her şey gece saklanır. Sırdır geceler. Geceler niye geberdi derler ya, gecede ne olacağı bilinmez. Sırdır. Olduğu için bir basa teşvik buyurmuşu. Yani tabiatı örten karanlığı bir elbise şeklinde söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Rahmetinin önünde rüzgarlara bir müjdeci olarak gönderen odur. Şimdi biliyorsunuz yağmur yağmadan evet Şimdi şimdi bu maddi tarafı. Ee, yağmur yağmadan evvel havada şöyle bir serindik başka bir rüzgar esinti şöyle bir gelir. insan yüzünü yalar. Gider. Biz gökten temiz bir su indiriz. O rüzgar geçtikten sonra yani rüzgar yağmurun yüzlericisi O rüzgardan sonra yağmur gelecek. Yani rahmet. Bizim iç Anadolu'da yağmur demezler. Rahmet denir. Hatta Nisan'da yağmur, yağmur, tepsi koyarız, tepsi su içeriz. Konya'da, Mevluhanede de Kocaman bin Nisan pası vardır. Nisan, ya, bu bizim e, biladi Nisan değil, e, Rumi mesela bu o, 13 Nisan'a rastlar. 13 Nisan'dan 13 Mayıs'a kadar yağan yağmur kutsal sayılır, onun suyu içilir. Yağın yağmur değil bir de biraz daha sonra hava tozlu toprağa gitsin diyette. Gökten her temiz bir indirdik. Tabii gökten yağan her şey rahmet rahmet temizdir, güzeldir. Onunla ölü bir toprağa can verelim. Şimdi ölü toprak can verdi. Yarattığımız hayvanlara ve birçok insanlara Sıvıralım diye, sıvıralım, beslerim, mecevirelim. Şimdi burada iki türlü mana var. Bir şer'i mana, hepimizin bildiği mana, bir de iş mana var. Şimdi diyor ki, onunla ölü bir toprağa can verir. Yani ya, yağan yağmur, ölü toprağa canlandırır. Tabii ki toprak kurumuş, efendim, su, su bekliyor. Yağmur yağınca toprağın içindeki tohumlar tekrar dişelir hava güzel fokustan mesela bu tamam, rahmet geldi ve etrafa bir rahatlık, serinlik ve bolluk geldi. Ve insanlarda, hayvanlarda bundan faydalandılar. Yemek bolluk geldi. Bu bildiğimiz bayağı. Bir de bunun ispatı manası var. İnsan şimdi hayır insan evet cahil insan e, bir hayvan gibi şeydir. 252 elli iki ay ama hayvanda farkı yoktur. Allah bize peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. Ondan biri e, ilim irfan gönderdi. Toprak nasıl o yağmurdan faydalanıp canlanıyorsa o ölü gibi insanda o peygamberlerin, onun getirdiği kitapların Başta canlanıyor. bilim irfan sahibi oluyor. Bunun tasavvuf manası ne var? Yani Kur'an'ı kendinde geniş manada düşünmek lazım. Sadece o mevzuyu ile alakalında lazım. Kur'an'ı geniş daha manada düşünmek, anlatmak lazım. Buna bir tevil denir tevil. Ama tevilen, çok basarlı olmak lazım. O, o, o bizim değil biraz benzetmek, keşfet süretiyle yapabiliriz ama işte burada olduğu gibi nasıl yağmur, ölü toplağı canlandırıyorsa ilim-irfan, Allah'ın peygamberi onlara bahsettiğinde ilim irfanla ölü insanları, yani, ilmeyen ölü, beğenen ölü insanları canlandırıyor. ilim irfan sahibi yapıyor. Ve bana bir şey. An olsun Allah yemin ediyor. An olsun ki insanları ibret almaları için aralarında çeşit, çeşit suretle anlatmışızdır. Yahut bu suyu evri hem, yahut bu suyu evri çevirmişizdir. Yani fakat insandan çoğu ille nankörül olmak üzere dayatlar inatlarından dönmediler. Şimdi bu biraz karmaşık bir ifade. Bunu burada aşağıda şeyde açmışlar. Bu sözü yani bulutun heyda edilmesi, bulutun meydana gelmesini, yağmurun yağmasını gerek Kur'an'da gerek diğer peygamberlere inzal edilen kitaplar yani Hz. Peygamber, başka mesela diğer kitaplar peygamberleri bazda kitap bazda sayfa indirildi. İnzal indirmek demek, inmek indirmek demektir. Kitaplarda çeşit çeşit tür dedi anlatmışızdık. suyu yağmuru insanların ibret alması için aralarında devirip çevirmişti. Yani bunu size bir misal olarak verdim diyor. Yağmur işine mislası da verdi. Onu onu atmak istiyorum. Fakat bütün bizim bu vermemize rağmen insanlar keçi gibi inatlarından dönmediler. Keçi inatçı hayvandır. <gülüyor> Eşyede öyle. İnattlarından dönmediler. Yani bildiklerini okudular. Kendi Biz onlara yağmuru rahmeti gönderdik. Yani. Sosyalde peygamberlik kitapları gönderdik ama onlar yine inat eden vazgeçmedi. Allah Tanrı'mda bilmiyor, peygamber tasit etmedi. Sonrasında, sonrasında Eğer dinesi muhakkak ki her kasabaya fenalıkların akıl e, fermanlıkların akibetinden korkunucu birer peygamber gönderdik. Şimdi. Allah Teala dünyada peygamber göndermediği hiçbir kavim yoktur. Her bir peygamber, peygamber sayısı işte bize bir 27 tane dildir. Binlercedir. Her kavme her insana bir peygamber gönderilmiştir. Ve Allah diyor ki ben peygamber göndermedim hiçbir insana kavmeye eziyet etmem onları cehenneme göndermek. Peygamber gönderin, peygamber onlara onları ikaz eder, anlatır. İnanan, inanır, inanmayan cezasını çeker. Biz diyor, böyle böyle her kavme bir peygamber gönderir ama senin işini rahatlar. Ama sen bir kavme gelmedin. Sen bütün insanlığa geldin. Bir ayet-i kerimede ki. Biz seni alemlere <gülüyor> rahmet oradan gönderdik. Yani bütün insanlığa rahmet olarak gönderdik. Gönleğime son peygamber, dediğinde peygamber gelecek değildir. Hz. Peygamber <gülüyor> sondur. onun getirdiği kitap Kur'an son kitaptır, kıyamete kadar da bakidir. Bundan sonraki asırlar yani Peygamber efendimizden, sonra gelen asırlar kıyamete kadar ona sürecek zaman Muhammedi yıllar. Muhammed, Muhammed asırlarda. yani onun getirdiği kanunlar caridir. Onun için sen varken başka bir peygamber göndermedik. Mesela daha evvel aynı zamanda birkaç kamil bir peygamber gelmiş. Ama seni kavimlere göndermedik. Seni ahletlere gönderdik. Onlar kavmlere gelmez. Hud, işte Issemi. Onlar hepsi kavimlere geldi. Ama sen öyle değil. Sen bütün kainata geldin. <gülüyor> Vazife yalnız senin üzerindedir. Bunu Hüsrüs Peygambere. Vazife yalnız senin üzerindedir. O halde kafirlere bugün deme. Onların değil. onu tehditlerini aldırma. Senin arkana ben varım onun tehditini aldırma. de evet, bu Kura ile onlara karşı olanca savaşında büyük bir mücahede aşk mücahede din uğruna yapılan savaştır. Onların tehditlerini seni korkutmasın. Arkada biz varız. Kuran-ı Kerim'i herkese izah et. Sen sadece tebliğ edicisin. Başka işe karışma. Tebliğ et, bırak. Anlayan, anlar, anlamaz. S sadece bir tebliğ sen, hatta o da diyor ki ben size müjdeci ve korkutucu olarak geldim. Allah Atasat onu daha evvel söylüyor. Biz onu size bir müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Müjdeci ne? Ona inanmadan müjde. Ona inanmayan korku korkutucu tehdit. bu. İnanlara Allah müjdeyi veriyor, cennette onları müjdeliyor, inanmayana da cehennemle, azabla, korku diyor. <gülüyor> i̇ki denizi birbirine, şimdi burada şurada dikkat edelim. İki denizi birbirinden salıp katan odur, iki denizi birbirine birleştiren odur. O halde şu tatlı ve susuzlu, su şey yapmaz zaten, su tatlı ve gidericidir. Ha, şu pardon, şu deniz tatlıdır, susuzlu gideri. Öbür deniz ise tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde koymuş. İki deniz birbirine katışmıyor. İhtilatlara memnun olmak üzere bir sınır koymuştur. Şimdi ihtilat birleşmek, bağlanmak demektir Birleşmek. Bunlara iki denizli birbirine birleşmemeleri için aralıklarla bir koymuş. Allah'ın. Biz sınır koymuş. Şimdi bunun aşağıda bir genişçe bir izle var. Bunda bunda. Yani bu yazarlar de da Yanlış yerler var. Onları size ayrıca tas edeceğim. Berzah iki şey arasındaki hayır. Yani perdedir. Mesela kanal Sü kanalı yokken buna Süveyş Berzahı derlerdi. Akdeniz'de Kızıldeniz arasında işte 50 km'de eninde bir kara parçası, koca Akdeniz. O 45 kilometrelik bir parçayla Kızıldeniz'den ayrılıyor. Yani bunun misalnya çoğu biri, Palama kanadı değil mi? Büyük okyanusu, Atlas okyanusu arasında deniz birleştirildi. Bu biraz daha tepiroldu. Mesela Mora yaramadası Yunan ülkesi arasında, Korint, Korint deniz. Biraz daha küçük bir yerde bazı kanal açılmış. İki deniz birbirine birleştirilmiş. Şimdi zamanında da Karadeniz'de, Marmara Denizi İzmik üzerinde birleştirdik. Kanun zamanında, Mimar böyle planı vardır, birleştirecekti, olmadı, gitti. Ya Tadavuslar Sokulu, Dom Nehri ile Volga Nehri'ni birleştirecekti, olmadı. Neyse. İki, değil demek Yani biraz daha anlatıyorum. İki deniz arasında bir perdi değil. Bu iki denize misal, dicle Nehri ile onun dahil bulunduğu denizdir. Şimdi burada Dicle diyor. Dicle değil bu. Dicle ile Fırat, Basra-ı aşağı aşağı 100, -100 km yukarısında ikisi birleşir ve Şad-ül adını alır. Yani Basra-ı Köyfezi'ne dökülen Fırat-ı ile Dicle'nin birleşmesinden meydana gelen Şad-ül Pastal Köfresi'ne büyük bahşişeler aslında dökülüyor. Ki o bunu yarıp aralarından geçip versahlarla bakıp gittiği halde tadı bozulmuyor. Yani olarak Nehri Pastal Köfresi'ne dökülüyor ve kaç kilometre gittiği halde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 Bu göre gibi bir tatlı sudan, murad, Nil gibi büyük bir ırmak şimdi buna bir sığer çok. Mesela Nil Amazon'daki de Aktör Fortuna zaman 60 kilometre şey akıntıye Aktör Fortuna akıntısı işte yapıyorum. Kareye sokmuyorum. O bütün mevsimin Aktör soksa zaman Halitada gösterir. Gö Atlastokyan akım suyu şöyle bir dil yapar. Orada, orada e Amazon'un tatlı suları, Atlastokyan'ın tuzlu suları karışmaz. Bazılarına göre tatlı, e şurada bir nil yapar. Acı sudan kurar da bahri, bahri kebir diye. Bahri kebiri eğer Akdeniz'dir. Nil, diyorsunuz. Tav su altından falan akargeri büyük bir, dünyanın en büyük nehirlerinin birisi tatlı sudur. Fakat Akdeniz'de denize dökülür. Fakat büyük bir delte Akdeniz'de dökülür ve bu su çok uzun mesafede kadar tatlı kalır. Yani iki su birleştiği halde birbirine karıştırılır. Bunlar tabii misaller. Akdeniz'den denizden Atas Akdeniz Okyanusu. Plus 60 günlük de galiba terapi var. İkisi birleşiyor fakat deniz birbirine karışmıyor. Atas bitkiler başka balıklar, başka Akdeniz'deki bitkiler başka. Sonra işte bilmiyorum doğru bilmem yalan ya cebel tarif burası. iki tarafında 45 derece eğimli iki tatlı su kaynağı varmış. Bunlar iki derece birbirine karışmasına mani oluyormuş. Böyle bir şey çıktı. Birçok kitapta bunu yazdı bilmem doğru bilmem Ben, ben ondan Ha şimdi buraya kadar bir tabii bir maddi bir bir şeyler verildi. efendim. Bunların berzahı da aralarına giren kara parçası yani nedir Sadece Süves kanalında bu var berzah. Kıratlar şey arasında eee Bastör e bir berzah yok. Değil, yok. Ama su karışmıyor. Efendim Nil ile Akdeniz arasında bir berzah yok. Şey yok. Nil ve Akdeniz'e kayatran geçiliyor. Ama kuları uzun bir birbirine karışmıyor. Şimdi eşit masasına geliyoruz. Kıyametteki berzah ise insanla ahirette yüksek menzillere, yüksek menzilde yüksek rütbelere sahip insanlar var. Onlar da korkak beraber ahirette menzilleri, dereceleri, vuslar arasındaki engeldir ki. Şimdi orada herhangi bir e, veren bir insanla fenafillah ve kabillah olmuş insanın ruhları birbirine karışır mı? Hiç olur mu, akıl, ortak iş mi? Ayrılar. Onlara karışır mıdır? Sonra benim hocamın da bana bunu anlatırken şeyler. Allah'la la Peygamber. Allah Allah kimseye vermez Peygamber Peygamber kimseye vermez? Evet. Allah Peygamberse birim demiştir ama demiştir. İkisi karşımsı. O o Avvâdır, okuldur Peygamberdir. Benzeri ki burada El Beret suresi demek ki sen okur üçüncü ciltte El Beret. Arkadaşlarımız çoğu yok Şimdisi, el Elberet suresi 11. ayette Şimdi Elberet suresinin 11. ayeti Şöyle Fakat o sar yokuşa saldırmadı. Şimdiye burada sark yokuş nedir? Sark yokuş dik, yokuş. Burada e bir kelime kullanıyor ki onu, buna isim atıyoruz Bu, bu akabe'yi ancak akabe dik yokuş demektir. Sark yokuş, tırmanılması zor olan bir yokuş. Sarihler açabilirler. Bazıları kabir airmeye de derzah demişlerdir. Yani Berzah'ın çeşitli e, misalleri var. Kabir aleminde Berzah da dünya ile ahiret arasındaki bir yer. Dünyadan döken kuşlar, içeriye ruhlar. O, Arasat dediğimiz geçiş aleminde. burada da da Berzah yani dünya ile ahiret arasında geçiş, Berzah nerede? Bu da olabildir. Başları kabir alimde berzat demiştirler. Mescide rakip biri de diyor ki, insan üç tabur e, tayin edilmiştir. İnsana üç insan için üç tabur tayin edimi var yani. Birisi lâkat halakta insanı bir asiyet etti. Nedir bu? Şu da beş Bir asrenin takvim. Etkin suresi ayet 4 ve 2. Sümme şimdi bu birinci kavuşu. Ee, Etkin suresinin dördüncü. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Bu bu üç tavrın birincisi. Allah insanı en güzel şey, asrenin takvim en güzel şekilde yarattık. Bu birinci hal. Dersan söylüyor. İkinci hal nedir? Süb mevedede saf safilin. Bu da ayetleşti. Bu nedir? Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Eee Süb safilin. Çukurlara kötü çukurlara attık insanı. Allah atmıyor, kendin atıyorsun. O kötü huyn sayesinde oraya gidiyorsun. Sonra üçüncü ay. İlyas'in amını bu amın saliha, bilin, üzün, memnun. Bu da. Eşanye. Ancak iman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar başka çünkü onlar için bitmez kesilmez mükafatlar vardır. Başta Allah seni en güzel şekilde yaratıyor. Allah kişilik kişi bir şey yaratmaz mutlaka çok güzel. Allah kendi güzeldir. Güzel şimdirdir. Arkasından sen kendi Aklını uydun, şeytini uydun, uydun, aşağılığın aşağısına düştüm. Üçüncü halde aklım başına geldi, Allah'ın rahmeti erişti, o çirkin yerinden kurtuldum. Ve orada bir sana diyor ki, sonu e, ancak iman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar Başka e, Başkadır, çünkü onlar için bitmez, kesilmez mükafatlar vardır. Şimdi ona devam edelim. <gülüyor> Buraya kadar sorucu bir şey var mı? Birinci tavur, istidat ve kabiliyet tavrıdır. Yani Allah en güzel, bizleri, insanları en şekilde yaratmış istidadımız var, kabiliyetimiz var. Burada bakın Nesnevi'de altlık var diyor ki mezhebi şerifte tek güzel izah olunduğu üzere Allah-u Teala yeri ve onun üstünde yaşayan mahlukları aynı rahmeti ile nimetlendirmektedir. bin mümbüt arazi ile çorak yerleri başka başka sulamaz. Allah Allah Herkesi aynı nimeti verir. Allah kimse torpil yapmaz sana, aslana çok verdim demez. Şimdi, şöyle bir gül bahçesiyle bir dikenlik araziye aynı yağmur yağar. Gül, kendi kabriyetiyle göre o yağmuru alır, bize güzel, güzel güzel kokulu çiçekler verir. Diken de onu alır, elimizi yırtar herkes kendi kabiliyetine göre o rahmeti alır. Allah'ın verdiği rahmet aynıdır. Ama herkes kendi e, yaratılışına göre, kendi kabiliyetine göre o nimeti alır. Gül, o nimeti alıp güldüğünü yapar. Diken de o rahmeti alır, diken olur. Meyve ağacı, meyve veri, diken diken alır. Mümrüt bir arazi türlü türlü nimette verir, çorak bir arazi de şey çalışıp geberi veya de vermez, çöller de bir şey vermez. Allah mümrüt araziye başka yağmurla, çorak araziye başka yağmurla sulamaz. Hep aynı yağmur. Yani Allah'ın bize verdiği nimete aynıdır. İş, iş, iş, iş yüzü de bu. Allah, senin verdiği nimet Ay Ayşe'ye fazla, Fatma'ya az, ah Ahmet'e fazla, Mehmet'e az, vermez. Allah herkese, sen kendi kabiliyetine göre o nimetleri değerlendirirsin. Hiç Allah, hiç kabah bulmayın. Allah bana vermedi, Allah sana verdi ama sen o nimetim kıymeti bilmedin. Bilmedi. Fakat neticede o ilahi rahmetten her veri ancak kabriyet ve istidadına göre aydınır. Şöyle para yağdırılsa parayı aldık. Ben giderim affedince meyhanede parayı harcayın. E sen gidersin işe alırsın. O, o gider ev alır, parayı öyle değerlendirir. Ya da başka bir işini kullanır. Meyhaneye gider, öbün öyle onu öyle harcayar gider. Ev alır, yiyecek gider de onu değerlendirir. Yani. Herkes kendi kabiliyetlerini okur, gayet sahip eder, kendi ise etkilerini okur diyebilirim. Mümbüt arazi insanlara ve hayvanlara yarayan çeşitli nebatlar, meyveler, mahsuller, ağaçlar, kokulu ve nekli çiçekler yetiştiği halde çorak yerler faydasız çalı ve dikenler eriştirir. Bal, arası bal yapar, yabanileri Sarar yapar, bağlar, seva yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, o kuca kuca işler yapar. İşte aralarında da gelir sokar. Ben ona böyle çok soktum da biliyorum için. Evet. İşte insanlar ve insanların ruhları da böyledir. Şimdi bir şairimiz, onu hoca yazdırdı ama unuttum. Halkın istidadına vabestedir. Efes vabestedir, asar-ı Halkın istidadına vabestedir. Vabestedir e, ona göredir. Şimdi onu da şurada yeni, yeni, yanılmayayım. Evet. Bağlıdır. Yani halkın istidadına bağlıdır. Asar-ı feyizler, asarı eserlere halkın ana işine bağlıdır. Halkın kabedine bağlıdır. Evli Nisan'dan sadece Dürdane, efsem kapak bu da beş altı yabancı geliver. Yani Eskiden şöyle. Eskiden şey inanç vardı. Hani sitinizlerde şey var ya istiridye. İstiridyi inci inci Nisan yağmur yağdığı zaman inci istiridye ağzını açarmış. Açtığı nisan yağmurunu onun işte düştüğü zaman o inci olurmuş, buradaki şişkili manası var. Yılan da o nisan yağmuru yağdığı zaman ağzını açtığında bu suyu içiyor ama zehir yapar. Buradan da yine aynı şey her şey kendi kabiliyetine göre o rahmetten faydalanır. Yılan o rahmeti zehir yapar, istiridye o taneyi şu boynuza taktığımız inci yapar. İnsanın ikinci tavrı, yani temizlik, üç sene tavır ya, ikinci tavrı tenezzül ve hayvanlık. İnsan hani e, kataneye çaksınız. Geçen sene, evvelki sene de tayyum denirken Allah neydi? kaybetti. Allah bilinmiyor. Gene, gene Allah bilinmiyor. Kaybetti ama Allah ne bir derece tenzül etti. Yani kendini açtı biraz. O uluyundan bir derece aşağıya indi ve Eyvallah. Hoşçakalın anneciğim. Gel bakalım. Gel buraya, gel gel, araştırın. Eyvallah. Evet, gel. Mütahat bahari böyle, haricom hocamıza, müşterek. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Gel, Çıkart bakayım. hem müsbet ilim sahibidir, makine mühendisidir. Hem yani de bu mevzularda derinlemesi ve de musk için astır. Ahmet kardeşimiz. böyle şey. Ahmetciğim. Hocam lütfen buyurun. Bu yerimiz var. Buyurun. <gülüyor> buyurun. Gel, gel Ahmet, böyle gel. Ahmet, gel be. Ya niye buraya gelmedin? Gel şöyle. Gel şöyle. Ben oraya geliyorum. Pek hoşuma geliyorum. Şey Üç, Üç Ahmet. Fakim mede Ahmet. Delik nasıl çöpe? Nasıl sanırım? <gülüyor> Kur'an ben şey yaptım ki, onu yaptım. <gülüyor> ben de geldim dostum şuan. Ha. Ha, şimdi hani tarihette Allah bir derece temiz üretiyor, yani kendini tanıdığı için, başta sır, krim varlığı. Bir derece sonra, İsmail isma, Hüsnü hastayla meydana çıkıyor. Bu ikinci dahil. Burada da böyle ikinci dahil ama Esma ve Cezmin Hüsnü'ne karşı, karnı karşı. Ne, ne, ne olduğu beliriyor. Birçok Esma Hüsnü meydana çıkıyor ama ne, ne, ne olduğu beliriyor. Burada da aynı, aynı şey belli. Burada da Ayn o nimetinin şura geldi, tenezzül ve hayvanların üçüncü tavrı ne? Olgunlaşma insanlık insanlıktır. E demek ki o sayı, üçüncü tavrı, bir de Esmanlar kendini biliyor. Derin. Burada da artık o tavrı da meydana çıkıyor hayvanlar insanlar böyle ayrılıyor nebatlar ayrılıyor. O da şöyle. Birinci tabu ile berzaha ile benzer ki meali yazdığımız paraya ile 3. tabu aslında bunun ikinci tabu ikinci denizin arasına giremediğimiz bu denli bir karaya Berza'a dile benzer ki mealini yazdığımız ayette Errahman Suresinin 19. ve 20. ayetlerinde işaret kurulan derza tasavvuf erbabına göre işte budur. Yani Errahman Suresinin efendim, 19. ve 20. ayetleri 19 ayeti şu iki denizi suyu aki ve birbirine karışmaz üzere salıverilmiştir. İki deniz serbest bırakılıyor. Ama e, sular birleştiği halde birbirine karışmıyor. Ya, evet, iş geldi anlaşmıyor. Derrahman suresinin 20. ayeti de şu. Böyleyken paralarında yeklerine tecavüz etmeye mani bir perde vardır. Yani ikisi arasında bir perde var ki iki su birbirine karışmıyor. Karışmıyor. O da onun 20. ayetken iş yapıldığı bir berza tasavvuf erbanı işte bunları. Biraz daha izah edelim. et Ed Suresi. et Suresinin birinci ayeti. Bu Et-Deh Suresi aynı zamanda er, insan suresidir. İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gelip geçti ki o vakit o anılmaya değer bir şey bile değildi. Yani insan anılmaya değer bir şey değilmiş. Uzun zamanlar evvel. Bakalım. Birinci ayetine insan birinci tavırda elvah aliminde yani daha ruh halindeyken daha bir şey bir ruh var orada da. Şimdi ben sizin Rabbiniz değil miyim? diyekten bir nefaya tabi tutuldu. Sordu Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu da El-Araf suresi ayet 172'de. El-Araf suresindeki 172 şu, hani Rabbin Adem onun oğullarından, onların sırtlarından zülletlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit etmiş. Yani o, o ruhlar var ya, ondan sonra gelecek olanlar insanlar. Onlar sırtlanış çıkmayacak. Onlardan neşe gelecek insanlar, yeniden gelecek insanlar, Allah onlara ben seni Rabbim demek de onları kendi kendi şahidi tutmuştur. Bu büyük ahittir. Sonra yarabbim sen bana bir şey, sen bana söyleyormuşsun. İtirazını Allah böylece emanetini kesiyor, mane, mane oluyor. Soruyor ben Rabbim değil miyim? Evet diye, evet hayır diye, hayır demişti Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olun demişlerdi. İşte bu şahitlendirme, kıyamet günü bizim bundan da e, haberimiz yoktur dememiz içindir. Allah bizi nefsimizi bize şahit tutuyor. O işi sağla işi olup, olup bitiyor burada. Beni bana seni sana şahit evet neyse bundan yıka evet Rabbim Hüsnü diye kabriyet ve istidana göre tenizdül yoluna bu suluk mevâret-i yani tabiatın dört ana yapısı, yapısı. nedir bunlar C cemaat cisimler taş, kaya falan Hani bizim e, diyoruz ya her zaman şeyde, adı da öyle birinci selam cemaat, ikinci selam nebatet, hayvanat, insanat, bunlar Birinci cemaat, ikinci nebatet, üçüncü seyit hayvanat taraflardır ki bu ikinci tavır, bunlar arkaya gelmiş. Asıl mühim olan da, e bu ikinci tavır, yani üç, üç tavırda bahsetmiş ya, bu ikinci rahu. Birinci rahu işte elvah. İkincisi bunlar. Üçüncüsü de Burada insan El-Dev suresinin iki ve üçüncü teceriatına mazlardır. El-Dev ikincisi üçüncü ayetleri şöyle. Hakikat bir insanı birbiriyle karışık bir damla sudan yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu işitici ve görücü kıldık. Burada insan bir damla su. Erkekle ve kadında olan o Hayatı olan sudan yarattık diyoruz. Bu sebeple sizi bu şekilde imkan ediyoruz ve bunları birbirine karıştırdık. İnsan onlardan meydana geldi. İnsanı bu şekilde imkan ediyor. Bu sebeple onu işit işi, görücü kıldık. İnsan meydana geldiğinden sonra işitiyor, görüyor, her şeyi idrak ediyor. İkinci ayet bu. Üçüncü ve El İnsan Suresi. El İnsan Suresinin üçüncü ayeti devam. Gerçek, bir ona doğulu yolu gösteriyoruz. Üçüncü tavırda bu. Üçüncü tavır gösterdik. İster şükür edici olsun, ister nankör kafir olsun. Biz seni artık her türlü ettik ve seni dünyaya gönderdik. Kendi Ha, e, hareketini kendin takdir et. Burada da zaten şey öyle, bir şey e, yola gönderin, ister şükür edici olsun, isterse nankörlük, ister Allah şükür etsin, Allah Allah'ı tanısın, Peygamber'i bilse, isterse reddetsin, nankör olsun. Hakkı sana Allah'a İnsan bu ikinci tavırda en necm necm yıldız demektir. En necm suresinin 39. dokuzuncu ayetine hükmünce bir imtihan geçirir. Hani biz Allah'ın imtihanı bitmez diyor ya bak, yine bir imtihan var. Bu en necm suresinin 39. dokuzuncu ayeti hakikaten insan için kendi çalıştığından daha bir şey yoktur. Hafif düklece neymiş mi? Ne diyor? O da yine. Dur bakalım. Yükmünce bir imtihan geçir. Binehane o üçüncü taba yükselmesi için takdiri İlahi'nin vermiş olduğu irade güziyesini güzel kullanmalıdır. Eğer insan bütün varlığı ile meşru ve meşgul yollarda, meşru ve meşgul, meşgul doğru olan yollarda çalışırsa, üçüncü tabla yükselir, yani insanlığa yükselir. Bu da harp, halk ve Halk, korku. Reca, yalvarmak. Ee, bir merkezim o şiirler geldi ama ben iki kez unutuyorum. Evet. Ahmet Celal'in gelimizden, Garret Nevra'nın son şiği Ahmet Celal'in gelimizden. Üretmişsin. Onun bir şiiri vardı onu yazdırdım. eski arkadaşlarım sen getirecektin daha geçmişteydim de. Oradan ne hap bo ne lazı, öyle bir yerdesin ki ne korku var ne lazı. Allah'ın insanlık seviyesi edmiş. İnsan olmuşsun. İnsanlık kolay değil çocuklar. İnsan olmak. Korkmayacaksın. Minnet etmeyeceksin. Allah seni şey donatmış. Allah sana öyle öyle yönetmiş. Sen Allah'ını biliyorsun. Allah'ını seviyorsun. Allah seni seviyor. Korku neden? Bakın Allah bence Allah'ım benden korkun diyor. Bakın ayeti kerime. Tabii ki Allah'tan korkar ama birinin korkusuyla birinin korkusu farklı şeyler. Birisi cennet, cennetten mahrum kalacak <gülüyor> falan diye korkar. Çünkü cennet, cehennem diye bir şey yoktur. O sadece onu görüyor. Gördüğü odur. Başka şey yok. Onu, onu görüp bildikten sonra, ona sımsıkı sanatından sonra ne korku olur insandan ne deryaca alırsın. Anlatabiliyor mu? Vars içindiği şüphe söyleyeyim. Allah'a inanan, Allah Allah'ta kendini yok eden insanların için korku var mıdır? Cennet, cehennem kaygısı var mıdır? Takdiri o kendini bana bırakmış. Takdir onun Var mı böyle korku? Hocam, bazı arkadaşlarımız bölümde çok korkuyor. Kutum cehennemden korkuyorlar. onlar. İşte, ölüm çok soğuk. O, yani çok bakın, şimdiye kadar hiç ölümden kurtulmuşlar var mı? Niye korkacağım ki? Herkes başına geleyim, ben de başına geleceğim. Doğdum, başıma geldi. Öyle gene yine başıma geleceğim. Yani ben de kurtulmuştu. Neden korkacağız ki? Belli olan bir akıbet deneyerek korkuyorsun ki? Ondan korkma. Ondan korkmamayı öğren. Ondan korkmamak için neden yansımız da onu öğren. Sermayeni... Ona göre yaptım. Bir de yani çoğu ölürken hem, hem çabuk ölen var, bir de yani çok kurur, çabalayıp da yani... Artık o dünya hali Sarkı onu bilemez. Farklı yani ölür. E, çeken çeker ama bazı da ölüm halinde de, de gene imtihan eder. Allah, Allah diye bağırır. Allah varsa o günahlarının Allah, Allah Allah diye bağırmasının sonucu affeder. Bu Allah diye bağırır. Allah'ta. Sol anına kadar Allah'ta da ümit gezilmez. Burada biz şeriatla bahsediyoruz. Şeriat o karşı tamam. Ama biz başka bir şeyle bahsediyoruz. Burada Allah'ın sevmek var. Allah'la beraber biri olmak var. İnsan sevgilisini Allah, peygamberine sevgilim diyor. Bu, onun döndüğünde doğuştuk Allah İnsana sevgilim, diyor. Kulsun ama Allah'ın sevgi mi kulsun? Öldü, oraya Niye korkacaksın Allah'tan? Değil mi? Allah'ta niye korkulur? Allah'ın beni sevmesinden, ben Allah'ın beni sevme, beni arkasına dönmesinden korkarım. Cennet, cehennem, onun takdiri. Neyse halim o. Ama bir de Allah'a katılmak, katılmak, ona yaklaşmak var onda yok olmak var. Bütün ileri onun içinde olmak var. İman ile salih amellerin o tükenmeyen başak kakığı ezillerin o imkan bir Ona Buna kavuşmak. Imtihanlarda Bu imtihanlarda muaffrolursan herkes. Bu olgunu derecedir. Fakat insan meşhur olmayan yollara, yollara sapar. Orada da insanın bakı, gene imtihan edersen. Gene imtihan edersen. Halikine karşı nankörlük ederse, Esfer-i Safiri denilen hayvani ve şehvani çukurları yuvarlanırsın. Allah Allah'ın nankörü gelirse. Hele o, o, o şeyden sonra, o menaden sonra, o Allah korusun. Allah'ın sevine mi kullandığına o çukura yolarlar. Allah korusun. Ve onun yükselmesine mani olur. O, o çukura düştükten sonra artık daha oradan kurtulmanın da imkanı yok. Kedeveni i̇şte sözler. Tahkik erbabından yani her şeyi ketik eden insanlardan bazılarına göre ayetteki vahreyinden bu kendimiz ayette geçiyor adakçı Murat Müminin kalbinde yer tutan hap ile recadır hap korku biliyorlar recada yasaklar Niyaz. bunlardan biri diğerine davet değildir kısım için berzende de berzende de ki canaba hakkı himayet, yine Berzan diye bir kelime, ayet kelime var ki o da e, Cenab-ı e, Cenab Hakk'ın e, himayet, inayet, himayet diyor Allah'a. Şimdi bu mevzu burada kısmen bitiyor. Şimdi bu anlaşılması zor bir mevzu. Anlamayan